müzik ikiye ayrılır Ah sevgilim Nere nere gittin Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Allah Allah! Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray. Ben de Tanju. Bir kez daha Açık Radyo 94.9'da sizlere iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bu akşamki konumuz moda ve çok özel iki konuğumuz var. Şu anda bir tanesi stüdyoda. Evet. Bir tanesini de birazdan stüdyomuza alacağız. Evet sevgili Mehmet Ozman hoş geldin. Evet moda dünyasından tanınan çokça buyurun. Merhaba Merhaba ee, Mehmet Ozman bu akşam e, her şeyden önce playlistimizi oluşturmamıza yardımcı oldu e, Moda konulu şarkılar çalacağız e, Bu şarkıların çağrıştırdığı her şeyden ve modadan bahsedeceğiz Uzun uzun Uzun evet. uzun e, Zannediyorum ikinci konuğumuz da şu anda radyoda hemen ilk şarkımızı çalalım biz o şarkı sırasında da kendisini stüdyomuza alalım ee, başlamadan önce ama şarkıya bu şarkı hakkında her zaman gibi söyleyecek saçma sapan bir şeyimiz var. E, tabii ben e, bu CD'yi nasıl buldum, e, nasıl edindim. Ve Mehmet Olman niye çalmak istedi? Evet, e, e, bu konuda <gülüyor> e, veziyan bilgiler var. E, baktım, CD e, yükte hafif meşrep, e, pahada ağır gözüküyor. Dedim ki ben bu CD'ye sahip olmalıyım. Oracık da sahip oldum. CD'nin üzerinde rakçı giysileri içinde dört adet hoş hanımefendi var. Al Albümün adından da anlaşılacağı üzerine sanıyorum bir İngiltere'deki hanımefendi okulundan mezun bunlar. Spit adında bahsettiğimiz grubun adı Kitty. Evet. Kitiçik. Evet yani. Temiz Park. insanlar bunlar. Ee, Kanadalı bir heavy metal grubu kiti. Ee, Sağ kanada mı, sol kanada mı? <gülüyor> sol kanada. Ee, Ontario'nun e, London bölgesinde var. İn Ontario dediniz, aklıma Captain Swing geldi. Captain Swing? Evet, Ontario gönü civarındadır ya. Hani ee, Gallı baykuş vardır, onun köpeği vardır, puik... Bu konuyla ilgili birazdan stüdyomuza gelecek olan Hasan Ali Polat'tan da sanırım detaylı bilgi alabiliriz. Evet Hasan Ali Polat çünkü Amerika'da K9 ünitesinde puik yetiştirme uzmanı aynı zamanda. O yanını bilmiyordum ben. Bana da itiraf etti daha geçenlerde. Pek bilinsin istemiyor. <gülüyor> Radyodan söylememizde tabii buna çok yardımcı oldu. <gülüyor> evet. Neyse efendim bu Kanadalı... Heavy Metal grubu Kitty, Morgan Lander, Mercedes Lander, <gülüyor> Fallon Bowman ve Tanya Candler'dan kuruluyor. Sadece Morgan ve Mercedes hanımefendiler şu anda hala daha bu gruptalar. Böyle kedicik gibi sevimli bir isim koymak istemişler. Hatta alternatifleri Kuu cool, cool şarkısı falan gibi isimlermiş. Tam zıttımız bir isim koymak istiyorduk demiş bir röportajında Morgan Lander. Şimdi onlardan böyle sakin sessiz... Bir şarkı dinleyeceğiz 2000 yılında çıkan Spit Evet e, albümünden. Yalnız grubu e, Evde e, Tamir kitiyle karıştırmayalım Bu sadece kiti Peki çaldıktan hemen sonra Hasan Ali Polat stüdyomuzda olacak Ayrıca Mehmet Ozman bize Moda deneyimlerinden bahsedecek Kitiden dinliyoruz Breakish Evet, Kanadalı Heavy Metal grubu Kiti'den dinledik. Ee, 2000 tarihli Spit albümünden Breckish, dört deri kıyafetli hoş hanımefendiden kurulmuştu Kiti. Ee, siz Kitty'yi dinlerken Hasan Ali Polat stüdyomuza teşrif etti. Ali hoş geldin. Hoş gördük. Ee, Hasan Ali Polat da e, bize yine moda deneyimlerinden bahsedecek. Playlistimizde kendisinin seçtiği bir iki şarkı da var. Katkılarınız için. Ee, ...tekrar bütün müzik ikiye ayrılır ailesi adına ikinize de teşekkür ederiz. Şuradan başlayalım isterseniz. ben ee, şunu... Benim çok merak ettiğim birkaç konu var modayla ilgili. Hangimiz diyor ki? Ee, öncelikle şeyi sormak istiyorum özellikle Hasan Ali Polat'a... ...onun daha iyi bileceğini düşündüğüm için. Ee, genelde modacılar, özellikle erkek modacıların cinsel eğilimleri... ...hep şeyden yana... Öyle bir klişe vardı değil bir mi? Bir klişe var. E bu. Eşcinsellik ve eşcinsellik. moda şeyi. Yani ben tabii o, o klişelere girmek istemiyorum ama yani böyle bir gerçek de var. Ama ee, filmlerde bile bir erkek modacı karakteriniz varsa %99 eşcinsellik. Evet. Yani. E, bu konuda Hasan Bey e, acaba e, yani, yani daha iyi bilir diye düşündüm. E, ne diyecek acaba? Şimdi tabii modanın estetik yanıyla ilgili ben bir takım yorumlar yapabilirim ama... Cinsel yanı söz konusu olduğu zaman Sayın Mehmet Ozman'ın bizleri aydınlatması gerekiyor. Kendisi zaten bu yüzden aramızda bulunuyor. Ben direkten kendisine sözü veriyorum. Mehmet lütfen bizi aydınlatır mısın? Tabii. Ee, şimdi... Çok teşekkürler, çok teşekkürler sağ olun. <gülüyor> şimdi bildiğiniz üzere kadınların yaratıcılık yönleri çok ön plandadır genelde. Kadın yaratıcı olarak tanınır. Dolayısıyla içindeki kadın sal yanları baskın olan erkeklerin modada daha başarılı olabildiklerini görebiliyoruz. Yaratıcılık daha bir yüksek oluyor. Onlardan. Tabii burada Mehmet Ozman'ın ünlü bir sözünü de hatırlatmakta fayda var. Tavuk ne kadar insansa kadın da o kadar insandır. Ee, o söz biraz yanlış hatırlıyorsunuz sözü benim, Ali Bey e ben, ama. Benim notlarımda da var sözün doğrusu. İzin verirseniz düzelteceğim Estağfurullah Tavuk ne kadar kuşsa kadın o kadar insandır Evet ee, Şeklindeydi evet, Bence epey bir ee, anlatıyor modayı Yani aslında bakarsanız söz biraz derinlemesine incelendiğinde çok fazla ipucu veriyor Bundan yanlış hatırlamıyorsam Bir, bir buçuk yıl önce yine böyle bir dost yemeğinde bir akşam yine ilk defa Mehmet Bey'den duymuştum Ufuk açıcı olduğunu söylemedim. E, aslında benim tabii buna verecek çok güzel bir cevabım var. Her zamanki gibi. E, yani e, feminist dinleyicilerimizi de e, göz önüne alıyorum, hatta yanıma alıyorum. E, biliyorsunuz e, kivi diye bir meyve var. E, nedir? Kivi meyvesi uçmuyor. E, bir de kivi kuşu var. Kivi diye bir kuş var. O da uçmaz. O da uçmaz. Kivi ya... söker <gülüyor> kivi söker Kivi kivi söker. Evet. Evet. Ee, Sanırım bu arada, aydınlatıcı oldu evet, evet. Tanju Bey lütfen yanlış anlaşılma olmasın Dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar Tavuk benim en sevdiğim kuştur Ya Pişmiş haliyle <gülüyor> Fark etmez Fark et. Fark et. E, Peki Biraz müzikle devam edelim Sıradaki şarkı bize e, Hasan Ali Polat'ın e, seçip getirdiği Müthiş bir funk eseri Amerikalı ünlü funk grubu The Commodores'un 1974'te çıkarttığı ilk albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. The Bomb. Ee, Machine Gun <gülüyor> albümün adı. Bu albümden müthiş bir hit var. Ee, çok sayıda da ödül almış. Onu çalmayacağız. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Ee, bu şarkıdan sizin Inspector Cluzo aksanıyla söylediğiniz gibi The Bomb isimli. ...sen bana vurursan ben de sana vururum... ...sen orama vurursan ben de senin burana vururum... ...sözlerin tam çevirisi böyle... ...onu dinleyeceğiz... ...Lynell Ritchie, Thomas McClary... ...Millian Williams, William Wacking... ...Ronald Lepreed ve Walter Ornstein kurulu... ...orijinal kadrosu... Ee, ...çok ünlü e, radyocu... ...hepimizin babası... E, ...Orhan Boran da bu parçayı çok severmiş... E, ...çünkü sen benim... <gülüyor> ...orama vurursan ben senin burana vururum... E, ...lafları geçtiği için... Peki o zaman kom doğrudan Evet efendim Commodores'dan dinledik meshingan albümünden The Bomb. Şimdi e, tekrar edelim yeni dinlemeye başlayanlar için stüdyomuzda Hasan Ali Polat ve Mehmet Ozman'la beraberiz. Müzik iki ayrıların bu 14. bölümünde moda konusundan bahsediyoruz. Moda ile ilgili şarkılar çalıyor ve çağrıştırdığı her şeyden bahsediyoruz. Şimdi konuyla ilgili ben biraz araştırma yaptım. Ee, ve e, Mehmet Özman... Ee, ...ve Hasan Ali Polat'ın beraber yaptıkları e, bir e, kreasyonda e, anlayamadığım birkaç kelime buldum. Kreasyonda ee, kelime anladın. Yani o kreasyonunu Katalog anlatan... Katalogdaki evet, metinden. <gülüyor> metin ol. <gülüyor> Bunu söylemeden edemedim. Ee, şimdi bu kelimelerin e, modada ne anlama geldiklerini kendilerine sormak istiyorum. Ee, tek tek mi sorayım hepsini sorayım Siz e, karışık cevap mı verirsiniz İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyum ee, Kurşun kalemi de kullanabilirsiniz Güzel o zaman tek tek soralım ee, Pili kaşe. Haşarı demek ee, Pötikare Haşema demek Pili haşemane demek <gülüyor> Neyse ee, Bilenler vardır Fungus. Buna Mehmet sen cevap vermek ister misin Tabii ki de Fungus bir renktir Tanju Bey Anlıyorum. E, peki e, bir konuşmanızda demişsiniz ki e, pelikülle rotatif birbirini tutmaz. Bu ne anlama geliyor? Evet. Şimdi efendim hiç rotatif makineleri gördünüz mü? E, hayır görmedim. Ha. Modayla çok ilgim yok benim. Rotatif makineleri entegre tesislerde genelde olur. Kumaş dokumalarında genelde kullanılır. Rotatif makinelerindeki eğer aks ayarını kaydırırsanız. Tutmaz efendim. Peki kumaş dokumaları derken e, bu dokumalar hep birlikte mi yapılıyor? Yoksa herkes kendi evine gidip kendi kendine e, dokuyabiliyor mu? <gülüyor> Tabii, radyoculuk, krizden en çok... radyoculuk tarihinin en kötü sorusu olarak <gülüyor> tarihe geçti. <gülüyor> Tabii krizden en çok tekstil sektörü etkilendi. Bunu da burada yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir şarkıyla devam edelim mi? E, edelim bari. Peki. Tanrıç Bey sizin getirdiğiniz bir şarkı var sırada. E, bugün biraz böyle e, punk parçalar. Biraz öyle olmuş. E, ben de biraz punk şarkılar getirdim. Bakın tesadüf. E, evet. E, birbirine uydu değil mi? Tabii bir elmanın iki Uydu derken e, Türk e, TürkSat evet. e, gelmesin evet. aklımıza. E, <gülüyor> ve seçmişim e, Billy Idol'ın Cyberpunk albümünden Shock to the System. Sistem şoku. E, Billy Idol'ın gerçek adını söylemek istiyorum ben. George Zanfier diye biliyorum ama. <gülüyor> Değil. <gülüyor> William Michael Albert Broad. E, e tamam benim e, de böyle bir ismim olsa ben de değiştirdim. Kesinlikle. E, şu andaki grubunda da Derek Sheranine'ın klavye çalması ilgimi çekti. Onu paylaşayım dedim. E, tamam Cooper, paylaşalım. Alice bir kısmını Cooper. siz alın. Bir kısmını ben alayım. Peki. O zaman bir de Aydınlığa dinliyoruz. Shark to the System. Şimdi de Billy Idol'dan dinledik. Cyberpunk albümünden Shock the System. Bunun üzerine programımızın haftalık köşelerinden bir tanesine girelim diyorum. O da yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi. Evet ne bu zamandır yapmıyoruz bu köşeyi. Evet. Ee, bu köşeye bugün biraz erken girdik. Duyurmak istediğim önemli bir şey var. Geçen hafta bir e-mail aldık. Nereye aldık? Müzik ikiye ayrılır. gmail.com'a dinleyicilerimizden bir tanesi yetkililerden talep etmiş. Tesadüf bu sefer yetkili biziz. Ne istemiş? Müzik ikiye ayrılır programının bir blog sitesi olsun. Buradan daha önceki programları dinleyebilelim, playlistlerini görelim. Hatta çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsunuz Facebook'ta. O fotoğraflar orada da olsun. Ne güzel olur diye. İstanbul'dan Didem Gençtürk. Biz yaptık peki böyle bir şey. Tabii ki. Ruhunuz duymadı. E güzel güzel olmuş o zaman. <gülüyor> Harika oldu. müzik2ayrılır.tumblr.com adresinden e, şu ana kadar yayınlanmış bütün programları dinleyebiliyorsunuz tamamını. İstediğimiz programdan başlayabiliyor muyuz? Kesinlikle. O hafta çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Ayrıca hangi albümden, hangi sanatçıdan, hangi şarkıları çaldık onları da görme şansınız var. Yarın e, itibariyle bu programı da dinleyeceğiz. Evet eğer bu e, sitemize girerseniz e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, bilgisayarınızın sesi açık olsun yoksa müzikleri duyamıyorsunuz. Evet çok önemli. E, Didem Genç Türkiye bu talebi için teşekkür ederiz. A, sitemizin bir özelliği daha var. E, bilgisayarınız açık değilse zaten siteyi hiç göremiyorsunuz. Öyle çalışmıyor onu şey yapamadık. Sitenin hemen açılış sayfasında sağ üst kısımda <gülüyor> e, tabii sorabilirsiniz diye bir yazı göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda da bizlere soru sorma şansımız oluyor. Biz de onları doğrudan o siteden cevaplıyoruz. Hatta ilginç olanlarını evet. buraya programı da taşıyoruz. E, siteye girişte sorun e, yaşamamak için e, site girişinde bir e, kulübe var. Oraya benim ismimi veriyorsunuz. E, Tanju Bey e, diyorsunuz. O zaman girebiliyorsunuz rahatlıkla. Olağanüstüymüş. Evet. Yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesini. Hemen konuklarımıza da bir hatırlatalım. E, yetkililer burada muğlak. Ne istersek e, talep edebiliyoruz. Sizin de katkınızı almak isteriz eğer varsa bir talebiniz. Şimdi açıkçası ben e, Jose Mourinho'dan bir özür bekliyorum. Ne üzerine? Sıklıkla medyada kendisi de çoğu zaman olarak e, geçiyor. Seçilmiş kişi. Evet. Ve bir yalanlamada gelmedi kendisi tarafından. Dolayısıyla... Yani benden bir özür dilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü seçilmiş kişi sizsiniz. Ya yani onu söylemek istememiştim ama. E ama bu, A, ama bunu biliyoruz. bunu bizim dinleyicilerimizle paylaşmak görevimiz zaten. E, Hasan Ali Polat'ın yetkililerden talebi. Bir Jose, e, Jose Mourinho olarak Jose Mourinho'nun seçilmiş kişi olduğunu iddia etmesi. ...sebebiyle... Evet, kendisine kendisine bir programa bekliyoruz... Tabii ...eğer değil. bize önceden haber verirse... ...Hasan Bey'i de buraya davet ederiz... ...gelir bir elini öper özür diler... ...ve iş tatlıya bağlanmış olur... Mehmet Bey sizin var mı yetkililerden bir talebi? Var Var efendim... ...benim Ali Bey'den biraz farklı olarak... ...kendim için değil... ...gençlerimiz için bir yetkililerden talebim olacak... E, ...eğitim sistemimiz elden geçirilmeli... ...30 sömestir üniversiteyi bitiremeyen öğrenciler... ...derhal mezun edilmeli. Bu Kendim için istemiyorum ben bunu. Buradan kendinize iki semestere daha hak tanıdığınızı <gülüyor> fark edilir. 29'dasınız. Evet. Ah ne kadar güzel. Tabii burada belirtmek gerekir ki... Eğitim aşığı diye nitelendiriyor size otoriteler zaten. Benimki aşk sadece. Evet. Burada belirtmek gerekir ki... ...krizden en çok eğitim sektörü etkilendi. Evet, doğru. Pekala, şimdi... ...Alman punk grubu... ...The Bates ile devam edeceğiz. Kendileri... Eşvege şehrinde kurulmuş e, Hesse eyaletinde 1987'de e, Alfred Hitchcock'un e, Sapık isimli e, filmindeki Norman Bates karakterinden alıyor ismini. Aynı zamanda Katie Bates diye de bir aktris var ama onun konuyla hiç alakası yok. Evet bu açıklayıcı bilgilerinizden sonra bana diyecek hiçbir şey kalmadı diye düşünürken aha buldum diyecek bir şeyim varmış. Şarkının adını söyleyebilirsiniz. Söyleyeyim. E, Kaineist Widow. Yani e, akşama gelirsen görüşürüz. E, Engin Almancamla. Olağanüstü oldu gerçekten. <gülüyor> Peki. 2004 tarihli intravenus albümünden Kaineist Widow dinliyoruz. The Bates. <gülüyor> İşte sen, benim küçük Keine Street Doo This Meine kleine Frau, Ich will in dein Bau Du deileso Meine kleine Süße, Ich küsse deine Füße Ich gebe es offen zu Keine Street The Batsan dinledik. Kayneiz video. Ben bu grupla, bu albümle değil, bir önceki albümleriyle tanıştım. Orada ünlü Village People grubunun YMCA adlı parçasını Almanca'ya çevirip L, L M A A olarak söylüyorlar. Ciddi misiniz? Evet. Yani benim notlarımda da bir sürü cover yaptıkları var. Beatles'dan, Helter Scalter, Rolling Stones'dan Out of Time gibi ünlü coverları var ama YMCA enteresanmış gerçekten. Pekala bir başka köşemize geldik. Bu da kış köşesi. Kış köşesinde ilk defa dinleyenler için söyleyelim. Bu soğuk günlerde bize sıcacık yaz günlerini hatırlatacak şarkılar çalıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Dave Pell Okdet. Dave Pell 1925 Amerika'da doğumlu bir caz saksafoncusu kendisi e, hala da e, hayatta ve çalıyor çok takdire şahin bir şekilde özellikle Dave Pell Octet isimli grubuyla verdiği bir sürü eseri var e, herkesin Marilyn Monroe'dan e, çok iyi hatırlayacağı bir şarkının çok çok acayip bir versiyonunu dinleyeceğiz Eğlenceli, neşeli bir şarkı. My heart belongs to Daddy. Kış kış. My Heart Belongs To Daddy dinledik. Dave Pell Octet'ten. 1957'de çıkarttıkları I Had The Craziest Dream albümündeydi bu şarkı. Çok da güzel bir kapağı var. Dave Pell Napolyon kılığında bir tane koltukta oturuyor. Etrafında da bir takım insanlar var. Ben iki köşeyi bir arada yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Tarihte Bugün köşesi. Bir de yeni bir köşe ekleyeceğim programımıza bugün. Sizle de danışmadım ama Estağfurullah. Bugün doğan çocuklara isimler köşesi. Hemen arkanızda duran ya hatta yanınızda duran saatli marif takvimden esinlendiğinizi düşünmeyin. Direkt oradan bakarak söyleyeceğim zaten. <gülüyor> e, i̇sterseniz önce bu köşeyi e, uygulayalım. Peki. E, bugün doğan çocuklara isimler kız olursa e, bu bölümü de ikiye ayırdım. Daha böyle e, eski gelenekçi isimler koymak istersek bir isim. Daha modern koyma, isimler koymak istersek de bir başka isim. Ee, bu e, kafayla e, kız oldu? olursa Allah kolaylık versin, e, Çok güzel ya da e, modern bir isim istiyorsak da logosu. Logosu. Erkek olursa e, kemer. <gülüyor> bu klasik olan. Klasik olan. Anlıyorum. E, modern ol, olursa da sevi. Eğer kız olursa seviye diye şey yapabilirim, anlıyorum. E, mimarlık camiasında bizim de çok e, sevdiğimiz iki isim vardır. E, reviz ve revize. E, ben bunları hiç duymadım, ben de benim bir mimarım. Öyle mi? Ta, Tabii, e, ke, kendi yaşamımın, kariyerin mimarıyım. Aa, metafor. Çok affedersiniz. E, bir de tarihte bugün köşesi var. Ah, buyurun. İşte sabah kalktım buraya geldim program yapıyoruz. <gülüyor> Olağanüstü bir günmüş. <gülüyor> Sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da Müzik 2'ye ayrılırın 14. bölümünü dinliyorsunuz. Bugünkü konumuz moda ve bir kere daha tekrar edelim. Hasan Ali Polat ve Mehmet Ozman stüdyoda canlı yayın konuğumuz. Şimdi ben Mehmet Ozman'a bir soru sormak istiyorum. Konu, moda olunca e, en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yıllar süren tanışıklığımızdan Gayet iyi biliyorum. Birkaç defa da konuk oldum. Bir süre modada oturdunuz. Evet. Bir modacı olarak bilinçli bir tercih miydi o? E tabi. Teşekkür ediyorum. Ee, sıradaki şarkımız New Jersey'den e, bir blues grubundan gelecek. Sizin moda ile ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yok anladım <gülüyor> kadarıyla. Aslında var. Sizin var buyurun. Evet. Ali yani Bey. moda demişken krizden en çok... Emlak sektörü etkilendi. Doğru. Doğru. The Hudson River Rats isimli gruptan e, bahsetmek istiyorum. Bu Rap Porosi isimli e, İtalyan asıllı Amerikalı, New Jersey doğumlu ve hala daha orada yaşayan e, Amerikalı harmonika e, sanatçısının bir projesi. Rap Porosi e, hem Blues Brothers band'in hem de Bloodsaven Tears'ın e, ...solistliğini yapıyor. Bunlardan arda kalan zamanda da e, The Hudson River Rats grubuyla iki tane blues albümü çıkarttı şimdiye kadar. Bunun ilginç özelliklerinden bir tanesi de ikinci albümde The Hudson River Rats e, Get It While You Can albümünde davulda e, Bernard Pretty Purdy e, vardı. Çok ünlü funk davulcusu. E, Rapoporozi'nin kendisiyle tanışma şansımız olmuştu iki sene önce Blues Brothers Band'le birlikte Türkiye'ye geldiklerinde. E, bu çok sevdiğim albümde o zaman hediye etmişti. Kendisine de bir kere daha teşekkür edelim. Şimdi oradan yine funky bir şarkı dinleyeceğiz. E, Mickey Mouse Boarding House. Yeah, hold on a second. They got him on kitchen duty. I'll go get him. Hang on a second. Joey! Joey, your lady's on the phone. Joey! Come on, man. It's your lady. Hit the phone. Come on, Joey. Hello? Hey, Joey. Did you call your ass? I'm for me? Yeah, I called, baby. So, you know, I can't stay here forever. You gotta take me back place really sucks. No way, you're such a jerk. Well, I went out. I, I had, a, I got a little crazy. Had a couple of beers with the guys. Come on, you gotta take me back. They got me working in the kitchen here. The food stinks, baby. Come on, give me another chance. Of yours, Joey. <laughs> oh, baby. Mom's not coming back. Who wants him back? Listen, early last morning, roll call. I answered my name, stand out in the hall. It throw me a mop, call me a jerk. Oh, Lord, have mercy, I got to go to work. And by the time I got ready to eat, believe me, man, I was really beat. Running grits, a little bit of grease. No kind of meat I'm in Mickey Mouse Body House the morning and get me I need somebody Evet İlk ben önce... bu parçayı bir yerden hatırlayacağım Hatırlatayım mı? Lütfen Geçen hafta çalmıştık heh, heh. İşte ben de oradan hatırlıyorum evet. Ee, evet. Geçen hafta 3 kere çalmıştık Öyle mi? Evet, çok seviyoruz çünkü Şimdi efendim Biraz önce kış köşesinde söylemeyi unuttum O köşeyi icat eden 2 sene önce Olağanüstü insan Feryal Kabil Bu programda duyulmasını sağlayan bir defa dinleyicilerimizle Onu paylaşalım ee, Şurumuzu geçen hafta üç kere çalan bu haftada <gülüyor> sürpriz bir şekilde araya sokuşturan yine kendisi Biraz önce de The Hudson River Arts'dan Mickey Mouse Boarding House dinledik ee, Şimdi çok enteresan bir grup var sırada ee, Ona geçmeden önce Geçmeyelim. E, hemen biz e, anons yapmak istiyorum Bu akşam Hayal Kahvesinde Aa, evet. e, Erdem Yener konseri var Evet ee, Hiç selmem Daha önceki programlarda e, kendisinden bolca bahsettik e, Bana e, çeşitli mailler geldi Erdem Yener diye bir kimse yok siz bunları uyduruyorsunuz diye İşte bugün tam sırası gidin ve Erdem Yener var mı yok mu görün Fakat e, Erdem Yener sanıyorum bu konserde de her zaman yaptığı şeyi yapacak Ve sahneye beni çıkartacak kendi yerine ama ben e, gitmemeyi düşünüyorum. Ben, Belki de konser olmaz. Ben hem konuklarımıza hem dinleyicilerimize bu işin e, perde arkasını bir anlatayım. Bundan birkaç hafta önce e, Erdem Yener e, şarkıları çalıp çok özel bir takım açıklamalar yapmıştık. Şöyle ki Erdem Yener'in Kirli isimli albümdeki şarkıların hepsi aslında Tanju Eren'e ait. E, hatta Erdem Yener çok ileri gidip e, dost ayağı Altında bu şarkıların vokallerini e, Tanju Eren'e kaydettirmiş. Albüm kapağına Tanju Eren'in fotoğrafını koymuş. E, sadece ya. kendi ismini e, kullanarak piyasada bir yere gelmeye çalışmış. Ben programınızı dinlemiştim. Bizzat gidip kendisinin ağzını yırttım. E, hak etti. E, biz kendisine cevap hakkı verdik. E, stüdyomuza davet ettik. Geleceğini deklare etti. Evet. Gelmedi. gelmedi. E, ağzı Ertesi... yırtıktı gelemedi. Ertesi hafta bir kere daha çağırdık bir kere daha gelmedi. Şunu bakalım bu akşamki konseri nasıl becerecek Artık teknoloji çok gelişkin Ben her şeyi bekliyorum Ama 3D olmasın Olabilir Bir defa ses zaten playback evet. Albümden geliyor Onları yutmayız Ama gidip neymiş bu Erdem Yener diye merak edenleriniz varsa Bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesinde Saat, saat 10.30'da sahneye, 10 sahneye çıkacak Şarkılar çok güzel Neden Hepsi, hepsi Tanju Yeren bestesi. Ee, olağanüstü şarkılar. Yani Erdem Yener sevin sevmeyin. Ee, sırf bu muhteşem şarkılar için bile gitmek lazım. Evet. Şimdi geçeyim mi sonraki şarkı? E, geçmeyelim. Bahsedeceğim biraz. Bahsetmeyeyim mi? Bahsetmeyin. Başka şeylerden bahsedelim. Gelin bugün başka şeylerden konuşalım. Bize Feryal, Feryal Kabil ya odada öyle güldü ki aramızda iki cam ve yalıtımlı bir duvar var mikrofonu kapalı sesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> e işte size sana... neden bahsettim istersiniz? E, psiko akustik olabilir. Psiko Ben gayipten Feryal Kabil kahkahaları duyuyorumdaki gibi mi? Ya hiç öyle bir niyetim <gülüyor> yoktu ama şimdi söyleyince <gülüyor> e, güzel oturdu, değil güzel mi güzel oturdu? E, başka... Psiko akustikle ilgili bir şey anlatayım mı size. Anlatın buyurun. Peki. Bütün dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Zaten Açık Radyo'nun web sitesine girmediyseniz bilmeniz pek de mümkün değil. Benim mesleğim mimarlık. Hayatım mimarlık, yap mimarlık yaparak kazanıyorum. Mimarlıkla ilgili bir şey anlatacağım. Dolayısıyla Frank O'Geri diye Amerikalı çok ünlü bir mimar var. Birçok kişi ünlü yapılarını bilecektir. Walt Disney konser salonundan Bilbao'daki Modern Sanatlar Müzesi'ne kadar her tarafa yaptığı titanyum kaplı fiyonklar var binaların hepsi fiyong'a benziyor. Hepsi birbirine benziyor. Ben tiksiniyorum şahsan. Ama artık marka olmuş. Şehirler bir Frank Geri Fionga'yı istiyorlar. Çünkü gerici akım. Evet. Aynen öyle. Frank Gerici. Evet. Gerici bir insan kendisi. Ben gerildim biraz hakikaten. <gülüyor> evet. Türkiye'ye geldi ve bir seminer verdi. Orada Walt Disney konser salonundan bahsediyor. Konser salonun içi neredeyse tamamı ahşap akustik panellerle kaplı. Ve Frank Gere dedi ki bu akustik panellerin yüzde 50'den fazlası fuzuli. Sırf şu sebeple Fuzuli koyduk. derken Eflatun anlamında? Hayır gereksiz anlamında. Biz bu panelleri koyduk psikoakustik için. İnsanlar içeriye girip o kadar çok Akustik paneli gördükleri zaman içeride sesin olağanüstü çıkacağına ikna olmuş olarak yerlerine oturuyorlar. Ve nasıl ses çıkarsa yani zaten bizim geride bıraktığımız o yüzde kırklık e, miktar her şey için yeterli. Ama insanların bilinçaltına buradan müthiş ses duyarak ayrılacaksınız mesajını vermek için yerleştirdik. demiş. E, ben bütün bunları akustik panel firmasından komisyon aldı şeklinde yorumladım. Benim psikoakustik hakkındaki bilgim biraz daha değişik. Ee, biz e, eskiden akustik Artık değiliz Anlamında Olağanüstüymiş ee, Evet konumuz moda olduğu için e, bütün bunlardan... Moda hakkında konuşmaya devam edelim isterseniz Tabii ki Evet sayın Mehmet Ozman bir Buyur. kere daha Size dönelim dinleyicilerimizle moda hakkında Eminim paylaşacak birçok Enteresan bilginiz var Tabii. Efendim şu Çok ara... teşekkür ederiz <gülüyor> Şuralar mesela ee, Anadolu'da moda olan bir hidroelektrik santralleri akımı var. Biz bu modayı hiç tasvip etmiyoruz. Hidro elektrik santrallerinin kontrolleri sıklaştırılmalı. Tabii burada enerji sektöründen bahsetmişken krizden en çok enerji sektörü etkilendiğini de eklemek istiyorum. Çok doğru. Ee, hidroelektrik santrallerinin yapılmasını bir moda olarak mı değerlendiriyorsunuz? gelip, Tabii, gelip e, geçici bir şey aslında hidroelektrik santrali e, e, moda modaya çok bağlı bir akım çünkü sonuçta ondan bir akım çıkıyor e, dolayısıyla bir moda akımı diyebiliriz kendisine anlıyorum akım modası oluyor bu başka Ama ne akım dergen, başka bir şey demeyelim de <gülüyor> evet ee, pekala şimdi ben ufak ufak bir sonraki parçamızdan bahsetmeye başlamak istiyorum. Modaya... Yani isterseniz bahsedin biraz uzun tutalım. <gülüyor> <gülüyor> Tutarız tabii bahsedecek çok şeyim var çünkü. Bahsetmeyeyim mi? Yok bahsedin ama şey kısmına gelmemenizi öneriyorum. Şimdi de bu parçayı çalıyoruz falan. Oralara getirmeyin daha çok mesela bahsederken başka bir yere çekelim uzun uzun oradan bahsedelim. Şarkıyı hiç sevmiyoruz çünkü aslında. Yok şarkıyı çok seviyoruz da şarkı nerede kim bilir. Ha, şarkıyı bulamadım ben. Bahse varım. Peki. E, Gus, Gus diye bir grup e, getirmiş bize Mehmet Ozman. E, çok sevdiğimiz bir yemek kendisi. <gülüyor> Bunu söylemeniz çok enteresan. E, buna en son gelecektim ama e, 1974 yapımı bir Alman filmi var. Filmin adı da çok ilginizi çekecek. Ali. E, Ali. Alt başlığı da <gülüyor> Fear eats the soul. Korku ruhu veya ruhunuzu yer. Rainer Werner Fassbinder'in oh. çektiği bir film bu. Filmin bir çok, çok iyi. <gülüyor> filmin bir sahnesinde karakterlerden bir tanesi sevgilisi için kuskus yapıyor. Ama Almanca olduğu için midir, meran bilmiyorum. Guskus diye telaffuz ya ediyormuş. Is, e, burada ben şeyi merak ediyorum. Bir yemeğin adı. Yani hangi zeki insan tarafından kus kus <gülüyor> diye Türk olmayan bizim <gülüyor> biri tarafından. E, bunlar da bu guskus diye telaffuzu çok komik bulmuşlar. Gruplarına isim olarak koymuşlar. Bahsettiğimiz grup İzlanda'da e, 1995 yılında kurulmuş. Şimdi izin verirseniz ben grup elemanlarının isimlerini okumak istiyorum size. Ee, elimden geldiğinde. Yani izin vermesek de okuyacakmışsınız gibi bir his var. <gülüyor> Dolayısıyla buyurun. Ee, Stefan Stefensen Birgir Horarinsson Sigurdur Kıyartansson Stefan Arni Horgersson, Magnus Gudmundsson, Daniel August Haraldson, Magnus Jonsson, e, Hafid Hult Dotir. Baldur Stefansson, Emiliana Torini, David Dotir, e, Ryan Hyde Hur, Axel ve e, bunu nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Sadece diğer adını söyleyeceğim. Ana Björn Dotir e, ve bunlardan sadece e, üç tanesi şu anki kadroda var. Zaten şu anda üç kişiler. Bunları böyle arka arkaya okudunuz ya. Atıyorum zannediyorsunuz ama okuyorum. Büyük ihtimalle radyodan başka bir lisanda küsür e, <gülüyor> <tüzür gülüyor> edildi diye e, ceza aldı, alacağız yani. Evet radyoyu <gülüyor> şu anda açanlar için söyleyelim. Bu duyduğunuz saçma sapan bir yayın değildi. Evet, e, normalde Gus... Türkçe konuşuyoruz. Gus <gülüyor> Gus grubunun elemanlarının isimlerini okuduk. Şimdi onların 1997'de çıkarttıkları Poly Distortion <gülüyor> albümünden VAY e, isimli şarkıyı e, ediyoruz. VAY yani kim? <gülüyor> Thank you. another day when i let the sunshine meet my conscience İzlandalı elektronik müzik e, grubu GusGus'tan dinledik. Vay. E, izleyici pardon dinleyicilerimize buna bir türlü alışamayalım. Dinleyicilerimize çok güzel Dur, bir haberimiz var. Televizyon kökenli oldunuz. Tabii, Tabii. işte yıllarca orada çalıştıktan sonra. E, dinleyicilerimize harika bir haberimiz var onu da verelim. Çok sevilen arkası yarın köşemiz geri döndü programı düzenli takip edenler hatırlayacaktır. Brian Auger's Oblivion Express'ten müthiş bir Marvin Gaye coverı olan Inner City Blues'un 10 dakikalık bir versiyonunu 2 dakikalık intervaller halinde 5 hafta boyunca çalmıştık. Şimdi aynı şarkının Inner City Blues'un Grover Washington Jr. ünlü Amerikalı Smooth Jazz akımının da kurucularından bir tanesi saksafoncunun bu sefer 7 dakikanın biraz üzerinde süren bir versiyonunu e, asl aslında bakarsanız <gülüyor> vaktimiz kalmadığı için bir kısmını çalacağız kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz artık ne zaman biterse ee, o zaman e, konuklarımıza e, ben teşekkür etmek istiyorum ben de edebilir miyim e, isterseniz edin e, istiyorum e, Hasan Ali Polat e, benim gerçekten de vurulduğum bir kreasyona sahip ee, ilk gördüğüm zaman oldukça şaşırmıştım. Ee, açıkçası vurulmuştum. Liebe Fonde adlı eee kreasyonu gerçekten müthiş. Liebe ee, Fonde'nin bir hikayesi var. Aslında keşke aklımıza daha önce gelseydi. Hasan Elit Polat'ın ağzından o hikaye deneyim. Belki bir başka programda bizi tekrar şereflendirirseniz. E, ben araştırma istiyorsan? ben araştırmaları yaptım bir sonraki programda uzun uzadıya anlatmıştık. Arkasından söyleyeyim. biz konuşuruz diyorsunuz. Evet, e, Mehmet Ozman'ın da Ağaç Kemirgenleri adında bir mini etek koleksiyonu var ki gerçekten inanılmaz. Mini eteğe bir değişik bir bakış açısı getirmiş, o çok güzel. Kral çıplak bakış açısı, yani mini etek aslında yok. Öyle. Ama ürbeni. Onu, onu giymiş olan mankenler. Öyle bir yürüyorlar ki hangi tür mini etek olduğunu siz oradan anlıyorsunuz. O Olağan. derece sanatsal yani. Olan işte bu arada programlar önceki sohbetimizden e, edindiğimiz müthiş e, haberi de dinleyicilerimize paylaşalım. E, zaman zaman bunu söylüyoruz zaten. E, benim Tanju Bey'le birlikte çaldığım bir e, blues grubu var. E, 12 senedir çalan Bluesaint. Mehmet Osman ve Hasan Ali Polat önümüzdeki ilk Büyük konserde grubun sahne kıyafetleri konusunda bize destek çıkacakları, e, ilginç bir şov yapmamıza yardımcı olacakları ee, konusunda da söz verdiler. Hasan Bey e, eğer izin verirse e, ben gerçekten e, Libe fondu adlı e, kreasyonundan bir parça giymek isterim. Olağanüstü <gülüyor> olur gerçekten. Peki e, vaktimizin sonuna geldik. Müzik 2 ayrıları da 94.9 Açık Radyo'da bugün. Moda konuştuk. Konutlarımız Hasan Ali Polat ve Mehmet Ozman'da kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ben Güray Oskay. Ben Tanju. Sizlere Grover Washington Junior'dan Inner State Blues'un ilk iki dakikasıyla veda ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Starsky gibi Hatch diye bir dizi vardı onu. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Hatırlıyorum tabii canım. Işlerden, değil mi? Evet.